ve İslamiyeti hemen seçti ve Müslüman oldu. Evet, ne zaman ki Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye geldiğinde kendisi kendisine tabi olan cemaatin başında büyük bir kafileyle Peygamber Efendimizi karşıladı. Allah'ın Resulü'nü sevgiyle, saygıyla, hürmetle Peygamber Efendimizi karşıladı ileri gelen, ileri gelen kişilerle beraber idi. Büyük bir kafile başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başladı ve hütbeyle başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hütbeyle başlayan bu kişi sonunda da fmea ey Allah Resulü seni karşıladık, seni bağırmıza bastık. Sen bizim Resulümüzsün. Senin yolundan asla ayrılmayacağız. Cihadımız senin uğruna olacaktır. Seninle beraber olacağız. Gönlümüz ve kalbimiz ve kalbimiz hepsi seninle beraberdir. Ey Allah'ın Resulü deyince bunun karşılığı nedir? Ey Allah'ın Resulü deyince Allah'ın Resulü buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El cennet. bunun cenneti karşılıktır. Ya sabit, bunun cennet bunun karşılığı cennettir ey sabit diye buyurdu. Evet ne zaman ki bu sözü eşidince sabit ve diğerleri eşidince sevinçten boğuldular, birbirlerine sarıldılar, ne yapacaklarını şaşırttılar. Ve dediler ki radina ya Resulallah ey Allah'ın Resulü biz buna razıyız, razı olduk ey Allah'ın Resul diyerekten Peygamber Efendimiz'e bu cevabı verdiler. Evet, demek ki her meşakkatın sonu Allah rızası için olacak olursa onun neticesi Allah rızasıdır ve o cennete götürür kişileri. <gülüyor> i̇şte Sabit İbni Gayis Hazretleri de o büyük sahabede böyle bir zatıdı ve biliyordu ki bu dünya bu dünyada yapılan her şeyin karşılığını mutlaka <gülüyor> Allah verecektir ve karşılamaların neticesi de her şeyden önce bir müjde olaraktan Allah onlara, onlara, onu müjdeledi ve sizin yapmış olduğunuz bu iyiliğin karşılığı cennettir diyerekten o büyük sahabeye ve etrafındaki kişilere bu müjdeyi verdi. Evet. Ne zaman ki dışarıdan gelen kafileler var ise hütbeye hatip olduğundan dolayı karşısına sabit tipni kayısı çıkarır idi. Evet. Evet. Sabit İbni Gays büyük bir büyük bir hatıp idi dedik ya. Ne zaman ki Hassad İbni Sabit de büyük bir şair idi. Şairlere karşı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zatı çıkarır idi. Evet. Bunlar her ikisi de gelen kafilelerin başında bulunmak kaydıyla onlara karşı bulunmak kaydıyla Peygamber Efendimizin birisi sağında, birisi sonunda. Birisi lisanıyla Birisi de dehşetiyle gelen kişilere cevap veriyor idi. <gülüyor> evet, Sabit İbn-i gayet müminen, mümin imanı geniş, kalbine yerleşmiş büyük bir kişiydi. Allah'a karşı çok doğru idi ve tak takva sahibi idi. Allah'tan çok korkardı. Yaptığı bütün hareketleri dikkatle yapardı. Yaptığı bütün işleri çok dikkat ederdi. Yaptığı işleri gayetin dikkat ettiğinden dolayı acaba herhangi bir iş yaparsam ince dahi olsa Allah beni azaba çeker mi diye kendisini her zaman nefsi muhasebe yapar idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün bunu çok üzüntülü gördü. Üzüntülü gördü. Kendisi kend çekilmiş bir kenarda üzüntülü gördüğünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mabike ya Eba Muhammed. Ey Eba Muhammed sana ne oldu da üzülüyorsun? Seni üzüntülü görüyorum. Seni üzüntülü görmek de beni üzüyor deyince şöyle dedi o zat. Akşa korkuyorum ey Allah'ın Resulü. En ekûne kad helektü ya Resulallah. Ben helak olacağımdan korkuyorum. Ben helak olacağımdan korkuyorum. Ey Allah'ın Resulü diye buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Velime. Niçin helak olacaksın? Ya Kays deyince bakınız Kays ne cevap verdi? Lekat nehalallahazze vecel Allah bizleri nehyetti. En nuhibbe en nuhmad bima lam yefal bima lam nefal. Yapmadığımız bir şeyden dolayı övülmemizi, övülmemizi, o övülmemize sevmemizi Allah bizleri yasak kıldı. Ben ise ey Allah'ın Resulü bana övülen şeylerden dolayı nefsime taaccüplük bir dahim sevgiler hissediyorum kendimde, dedi. İse bu da bir tekebbürlüktür. Bunu da Allah sevmez diye buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fema Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine ''Ya sabit, ey sabit! elatarda tarda enta'işe hamiden'' Mutlu bir hayat yaşamak istemez misin? ''Ve taktule şehî ve tuktele şehîden'' Şehit olaraktan ölmeni istemez misin? Vetet hullel cennete cennete girmek istemez misin? Deyince Peygamber Efendimiz de bu üç tane müjdeyi aldı bu kişi. O zaman bunun üzerine bu güzel müjdeleri alan o kişi eşraka vechuhu onun yüzü gayet sevine buldu. Sevindi. Çok sevindi. Ve kaledi bela Evet ben bunları istiyorum ey Allah'ın Resulü diye buyurdu. Allah'ın Resulü buyurdu ki bu istediklerin senin olacaktır ey sabit diye buyurdu. Ne kadar bir müjde. Allah'ın Resulü'nün huzurunda Sabit İbni Gays bu müjdelere nail oluyor değerli kardeşlerim. Evet bu müjdeler Allah'ın Resulü'nden verilmiştir. Elbette ki bu müjdeler bir gün hakik edecektir. Elbette ki bu müjdeler bir gün yerine gelecektir. Ne zaman ki Allahu Teala Hazretler şu ayeti kerime indirince ya Bismillah, bismillahirrahmanirrahim ya amenu, ve ey müminler Allah'ın Resulü'nün huzurunda sesinizi fazla yükseltmeyiniz birbirinize çağırdığınız gibi Peygamber'e de böyle hitapta bulunmayınız. Böyle yapacak olursanız bilmediğiniz öler yönden ameliniz elbette ki heder olur ve südaya gider diye bu ayet-i kerime inince bu ayet-i kerime inince Sabit İbni Kays Hazretleri bir müddet cemaate karışmadı. Peygamber Efendimiz huzuruna gelmedi. Ancak camiye, mescide gelir, namazını kılar, kendi haline gider, zaviyeli bir hayatta yaşar idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı kiramın bütün fertlerini kontrol eder. Herkesi denetler. Herkesi hal ve hatini sorar. Gelmediği zaman da onu araştırır idi Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz araştırdı. Sahab-ı İbni göremedi. Cemaattan kesilmişti. Cemaate kesilmiş, sadece cemaate namazdan namaza gelir idi. Peygamber Efendimiz araştırınca ve kâli dedi ki, ''Menn yettiğine hâberûh.'' kim bunun haberini bana getirir Kaysin ne halde olduğunu bana kim bildirir deyince sahabelerden bir tanesi dedi ya Resulallah ben giderim Kaysin nerede olduğunu öğrenirim ondan sana yeterli şekilde bilgiler getiririm ey Allah'ın Resulü dedi bunun üzerine evine gitti evinde gördü ki üzüntülü kafasını yere dikmiş halini düşünüyor Dedi ey Ebu Muhammed sana ne oldu? Niçin cemaate gelmiyorsun? Acaba bir şey mi oldu? Bir musibet mi geldi? Deyince Kale dedi ki şerrun bana bir şer geldi dedi. Kale dedi ki ve mazak o kişi o şer nedir? Deyince Dedi ki sabitimdi de kais inneke tarifu enni racülün cehri s biliyorsun ey kişi ben gül sesli bir kişiyim. Benim sesim gayet gür çıktığı zaman etrafı sallandırır benim sesim. Ve ne savte kesirin ma ya'lu ala savtu rasulillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benim sesim görüyorum ki meclise bulunduğum zaman Allah'ın Resulü'nün sesinden daha üstün çıkıyor, daha fazla çıkıyor. Ayet-i kerimede de gördüm ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinden fazla sesiniz yüksek olmasın diye Allah böyle hitap ediyor. Bunun üzerine belki de ben Allah'ın Resulü'nün huzurunda bulunduğun zaman o gür sesimle, gür sesimle fazla çıkar da korkarım ki benim amelim heder olur, südaya gider. Bundan dolayı gelemiyorum, ey kişi diye buyurdu. Bu haber aldıktan sonra o büyük sahabe Peygamber Efendimiz huzuruna döndü, Duyduğunu ve gördüğünü Allah'ın Resulü'ne söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Evet. hep ileyhi ona get ey kişi ve kullehu ona şöyle de Leste ehlin nar sen cehennem ehlinden değilsin ve lakinneke min ehlil cennet sen cennet ehlindensin fe kânet bir şara uzma büyük bir müjdeydi. Allah'ın Resulünden Sabit İbni Kays'a büyük bir müjdeydi. Evet, Sabit İbni Kays bu müjdeyi gene aldı. Bunun üzerine Sabit İbni Gays bütün savaşlarda bulundu. Bütün kazvelere katıldı. Hiçbir kazveden geri kalmadı Sabit İbni Gayis. Ancak Bedir Savaşı'na katılamadı. Bedir Savaşı'na katılamadı. O savaşta bulunamadı. Diğer bütün savaşlara katıldı. Şoğundan da ölümden öldü. Şehadetlik şerbetini asla içemedi bu kişi. Asla içemedi. Evet. Ne zaman ki Harbur bu ritte Müseylemetil Kezzab, Müselemetil savaşı geldiğinde Müselemetil Kezzab'ın savaşı gayetin çok şiddetli oldu. O savaş neredeyse Müslümanların aleyhine dönecekti. Aleyhine dönecekti. Çok güçlü bir savaşla katılmıştı Müseylemetil Kezzab. Evet, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabelerinin ansarların başında o savaşta şey bulunuyordu. Ansarların başında Kaisip ni sabit bulunuyor idi. Salih bin Mevla Ebu Hüzeyfe radiyallahu anh Emir i mücahidin bu da Muhacirlerin başında bulunuyor idi. Halid ni Velid Hazretleri de genel kumat, kumut, komutan idi bu ordunun başında. Evet, ne zaman ki savaş başladı? Başlayınca galibiyet Müseyled bin Kezzab'ın eline geçti. Ta ki ta ki Halid ni Velid Hazretlerinin Hanımının, hanımının çadırına kadar yaklaştılar. İpini falan kırdılar. Neredeyse hanımını dahi öldürecekler idi. Bu ise bu hareket, bu hareket Zeyd hasabi tipni, Sabit Kaysa çok teessür etti. Kalbine koydu. Ne yaparsam yapayım bu savaşı mutlaka kazanacağım dedi. Kenara çekti, çekildi, kokulandı. Kefenini giydi, silahını kuşandı, ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Evet bu heyecanıyla beraber şöyle dedi, ey Kureyşehli ne oldu da bugün bu bunların karşısında sizler hezimete uğramaya çalışıyorsunuz. Sizler Allah'ın dostu değil misiniz? Peygamberin sahabesi değil misiniz? derden hitap etti. O büyük sesiyle bağırdı. Evet ey düşmanlar karşınıza bizi göreceksiniz. Ey sahabeler asla üzülmeyin üzülmeyiniz Allah bizimle beraber dedi kendisinin yanına kendisinin yanına Malik İlhan Salih bunu aldı Zeyd bin Hattab aldı kendisi de üçüncü ve diğer sahabelerle beraber Allah'a tevekkül olaraktan düşmanın karşısında düşmanı hezimete uğratmak için büyük bir azimle girdiler Evet büyük bir azimle girdiler Karşıdaki etraftaki bütün insanları hezimete uğratıyorlar. Ancak kendisi büyük bir yara aldı. Yara alınca fazla hareket kabiliyeti kalmadı. Bunun üzerine şehit düştü ve o savaşta kendisini kaybederekten şehit düştü. Evet değerli kardeşlerim. Hayatını hayatını Allah yolunda, hayatını Allah yolunda, canını Allah yolunda heder eden bu kişi elbette ki Allah'ın Resulünün kendisine vermiş olduğu o şehadetlik şerbetini bir gün içecekti. Hal böyleyken sahabenin bir tanesi uğradı. O büyük sahabenin cenazesinin yanına büyük bir zıhrısı vardı. Çok da güzeldi. Sabit İbni kaysın zıhrısı çok da güzeldi. Zıhrısını çıkarttı. Zıhrısını çıkarttı. Kendisi aldı. Götürdü çadırında. Çadırında bir köşeye sakladı bir köşeye sakladı. Onu kimseye göstermek istemedi o büyük sahabe. O da sahabeydi. Aynı savaşa katılmıştı. Ama daha önce demek ki göz koyduğu bir şey vardı zıhrısına. Sağabey İbni Kayıs'ın zıhrısını bu şekilde gizlice aldı. Aynı gece aynı gece Sağabey İbni Kayıs sahabenin bir tanesini rüyasında gördü. Rüyasında gördü o sahabe. Sağabey İbni Kayıs ona dedi ki ey kişi beni tanıyor musun? Evet seni tanıyorum dedi. Sen şehit düşsün dedi. Sen sabitimdi Kaysın dedi. Evet dedi. Sana bir takım vasiyetlerde bulunacağım. Bunu bir rüya bir şey sanma dedi. Bunları dikkate alacaksın dedi. Ha dedi. Evet dedi. Senin görmüş ol söylemiş olduğun, bu rüyamda söylemiş olduğun şeyleri dikkate alacağım diye buyurdu o kişi. Dedi ki, dedi ki o kişiye, dedi ki o kişiye inni lama kultu Zemma qult qatelt qutult ams marr bi min dün ben şehit düştüm biliyorsun bana bir kişi uğradı yanıma benim cenazem yatıyordu yatıyordu o kişi şudur adı şudur vasfı şudur bunu eyce dikkat et öğren dedi bu kişi benim zırhımı aldı üzerimden aldı götürdü aldı götürdü çadırına sakladı çadırına sakladı o çadırda felanca yerde Oradaki çadırdan yarın gidip Halid nivelidi Velid'i görünce söyle derhal geçsin benim o zırhımı o kişinin çadırından aldırsın diye buyurdu. Birinci nasıha vasiyetim bu dedi. İkinci vasiyetim de ey kişi bilesin ki ben öldüm şehit düştüm. Benim borçlarım var. Benim borçlarım var. Bu borçlarımı Halid'e söyle Halid'e söyle. Bunu Sahabe, e, halifenin yanına gittiği zaman Ebubekir Bekir Sıddık'ın yanında bunu söylesin onu ödet onu ödesinler İkincisi iki tane de kölem var bu iki köleyi de ıtk azat etsinler diye buyurdu ertesi günü derhal o kişi rüyasında gören o kişi Halid İdmi Velid Hazret'ten huzuruna geldi ey Halid ben bugün rüyamda gördüm sahabeyi kayısı sizlere de selamı var bana dedi ki benim zırhımı falanca kişi aldı. Çadırda falanca yerdedir. İsmini falan söyledi. Sana da dedi ki bir kişiyi göndersin. Benim zırhımı oradan aldırsın dedi. Birinci vasiyeti bu dedi. İkinci vasiyeti de ey Halid ne zaman ki sen Medine'ye gidip de Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, görünce ona diyeceksin ki ey Ebubekir Sabib'i Kays'ın Sana selamı var. Onun Borçları varmış. O borçları ödeyeceksin. İki tane kölesi var. O iki tane kölesini de azat edeceksin diyerekten Bunu, tavsiyeyi bizlere ulaştırmamızı söyledi. Bu Halit Bini Velid Hazretleri Ne zaman ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Halifenin Yanına gelince Ebu Bekir'e bu Şekilde izah etti Ebu Bekir aynı vasiyeti Aynı vasiyeti yerine getirdi İşte ilk defa değerli Kardeşlerim ilk defa öldükten Sonra öldükten sonra Bir kişinin vasiyeti yerine getiriliyor vasiyet Ödüğü öldüğü halde vasiyet Namesi de ilk defa sahabelerden Yerine getirilen bir kişidir Evet bunun üzerine Halid İbni Velid Hazretleri gelip tavsiyede bulunca evet Ebubekir Bekir radıyallahu anh'u bu vasiyeti yerine getiriyor. Radıyallahu an Sabit İbni Gays Allah Sabit İbni Gays'ten razı olsun ve bizlerden de hakeze razı olsun. Onun mekanını cennet eylesin. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin Amin. ve sallallahu aleyhi seyyine muhammed ve ala ali muhammed. İbn-i Qayyus, Allah'a emanet olun. Allah'a